Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nafile namaz kılarken Elde mushaf ile Namaz kılınabilir mi? Yani mushaf okuyarak Namaz kılınabilir mi? Diye bir soru sormuş kardeşimiz Evet kılınabilir Ancak soruda da geçtiği gibi Bu farz namazlar için Mümkün değildir Ancak nafilelerde bazı Kolaylıklar vardır. Bu kolaylıklar, e, bu kolaylıklardan bir tanesi de budur. Özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece namazlarını uzun kılardı. Yani nafile namazlarda uzatmak sünnete daha uygundur. Bu sebeple bu kadar ezberi olmayan bir kimse, uzun sure ya da dilediği kadar kıyam yapacak olan kimse, uzun sureler okur ve ezberi de yoksa burada mushaftan yardım alabilir burada yapacağı şey Kur'an-ı Kerim'i eliyle tutmak ve ona bakarak okumaktır burada burada yapılan şey aynı nafile namazlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mesela oturarak kılması gibi, binek üzerinde kılması gibi. Yani bu nafile namazlarda e, mümkündür, onlara, onlar için özel verilen bir kolaylıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binek üzerinde bile nafile namaz kılıyordu. Yani bineğini kıbleye doğru çeviriyor üzerindeyken, iftidah tekbirini getirdikten sonra bineği hangi tarafa giderse o namazına devam ediyordu. Gece namazlarını Ali seyyidul Selam bazen oturarak devam ediyordu. Dolayısıyla şu an biz bile yani sağlıklı bir kimse eğer bir özrü yoksa farz namazını ayakta kılmakla mükelleftir. Ecrinden ötürü. Çünkü kıyam rükundur. Ancak nafile namazda özrü olmadığı halde dilerse oturarak kılabilir. Bu da aynı şekilde Kur'an kıraatini uzun yapmak isteyen bir kimse mushaftan yardım alabilir. Burada gözü mushafa bakacak ve e, ellerin bağlı olması sünnetini terk edecek çünkü elinde mushaf var. Ama onun dışındaki yani mushaf yoksa ellerin bağlanması ve secde yerine bakılması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emridir. Burada Az önce ifade ettiğim binek üzerinde olması, icabında bineğin yularından tutması, icabında efendim binek üzerinde yine secde yerine bakılamaması gibi deliller mevcut. Yani binek üzerinde nereye bakacaksınız? Çünkü binek yürüyor aleyhissalatü vesselam'den örneğe getirecek olursak. Bunlar, bunların yapılabileceğini, Delil teşkil ediliyor. Bizzat ve vesselam'dan böyle bir hadis veya böyle bir şey var mı? Uygulama. Yok çünkü onun zamanında biliyorsunuz Kur'an mushaf şekline getirilmemişti. Mushaf haline getirilmemişti. Ancak onun vefatından sonra bu mümkün oldu. Daha sonra da... Ee, İslam'ın yayılması, genişlemesi bu mushaf ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. Böylelikle korundu ve insanlara ulaştı. Ve daha sonra, ey işte bu şekilde bir kıyasla ilim ehlinin ortaya koyduğu, selefimizin ortaya koyduğu nafilelerde mushafın okunabileceği e, ortaya çıktı. Yani bunu yapmak e, güzel bir şeydir. Sünnete aykırı değildir. Elbette ki ezberde olsa ve insan efendim ellerini bağlamadan tutun secdeye bakma ya kadar bütün sünnetleri icra etmesi onun namazını zenginleştirir. Ancak bu bir ihtiyaçtan ötürü kullanıldığından bunu yapmak caizdir. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Taala'dır. وهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد والى محمد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك